bu ayet-i kerimenin bizlere verdiği mesaj çok mühimdir. Buna göre kul ne hal üzere olursa olsun asla ye'se kapılmamalı ve Allah'tan daima ümit var olmalıdır. Zira ayette buyurulduğu üzere ancak kafirler Allah'tan ümit keserler. Hadis-i şerifte de şöyle buyurulur. Cenab-ı Hak'tan ümit kesmeyen günahkar, Allah'tan ümit kesen abitten Rabbine daha yakındır. Çünkü Allah'tan ümit kesmek Cenabı Hakk'ın Rahman ve Rahim sıfatlarını idrak etmemektir. Merhameti ilahiyeyi tanımamaktır. Halbuki Firavun bile son nefesinde Allah'ın adını zikretti. Allah Teala bir başka ayeti kerimede de "La taknetu min rahmetillah." Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz buyurmaktadır. İşte bu minval üzere Yakup aleyhisselam da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 Ceddim İbrahim, Nemrut'un ateşiyle müptela kılındı, sabretti. Allah da onu selamete ulaştırdı. Babam da başka iptilalarla imtihan edildi, sabretti. Allah ona da mükafat verdi. Bana gelince, ben de oğlum Yusuf'u kaybettim. Onun ayrılığından ağlıya ağlaya gözlerim görmez oldu, belim büküldü. Yanında rehin tuttuğun oğlumla kendimi teselli ediyordum.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 İsrail Yakuba, ey yaşlı kimse, mektubun geldi, okudum ve muhtevasını anladım. Orada salih babalarından bahsedip her birinin belalara düçar olduklarını ve sabrettiklerini yazıyorsun. Onlar nasıl iptilalara sabrettilerse sen de öyle sabret ve selam. Yakup Aleyhisselam bu cevabı alınca. Allah'a yemin ederim ki bu bir melik mektubu değil, bir peygamber mektubudur. Ve bunu yazan olsa olsa Yusuf'tur diyerek, oğullarını meselenin aslını öğrenmeleri için tekrar Mısır'a gönderdi. Oğulları da hemen yola çıktılar. Onlar Mısır'a varıp Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, Ey Aziz! Bizi de çoluk çocuğumuzu da kıtlık bastı, biz bu sefer pek az bir meblağ getirebildik. Lütfen bize tahsisatımızı yine tam ölçek ver. Ayrıca sadaka da ihsan eyle. Şüphesiz ki Allah tasadduk edenleri fazlasıyla mükafatlandırır. Yusuf dedi ki, Siz cahilliğiniz döneminde Yusuf'la kardeşine yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuz değil mi? Yusuf 88-89 Tefsirlerde ifade edildiğine göre Hazreti Yusuf'u kuyuya atan kardeşleri, en küçük kardeşleri olan Bünyamin'e de daima hakaret ve eziyet ederlerdi. tani bir af. Kardeşleri, yoksa sen gerçekten Yusuf musun dediler. O da, evet ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize lütuflarda bulundu.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 hiç başa kalkma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin, o merhametlilerin en merhametlisidir. Yusuf 90-92 Bu ayet-i kerimeler, aynı zamanda terbiye metotlarının en güzellerinden birine işaret etmektedir ki, o da kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmektir. Zira böylesine bir âli cenaplık karşısında, Ekseriyetle düşman olanın düşmanlığı son bulur. Ne dost ne de düşman olan ortadaki kimse dostluğa meyleder. Dost olanınsa muhabbeti artıp daha da yakın bir hale gelir. Ayeti kerime de ne güzel buyrulur. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde iyilikle önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bir de bakarsın ki candan samimi bir dost vermiş. Fussilet 34 Bu hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ibretli bir misal arz edelim. Ebu Süfyan nübüvvetten evvel peygamberimizin dostuydu. Nübüvvetten sonra ise düşman kesilerek ona hicbiyeler yazdı. Peygamber şairi Hassan bin Sabit radiyallahu anh de bu hicbiyelere cevap verirdi. Sonradan Ebu Süfyan bu yaptıklarına pişman oldu. Medine'ye münevvereye doğru yola çıktı. Yolda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme rast geldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ın yüzüne bakmadı. Ebu Süfyan çok müteessir oldu. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın öğrettiği şekilde Allah'a andolsun ki hakikaten Allah seni bize üstün kılmıştır. Gerçekten biz ise size yaptıklarımızda hataya düşmüşüz ayetiyle özür diledi. Merhamet ve şefkat ummanı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Yusuf suresinden Bugün size karşı hiçbir başa kakma ve ayıplama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir mealindeki ayeti kerimeyi okuyarak onun ve diğerlerinin eski kusurlarını affetti. Ebu Sufyan, Müslüman olduktan sonra utancından başını kaldırıp, Fahri kainat Efendimizin yüzüne bakamazdı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mekke'yi fethedip Kâbe'ye girince, o sırada Kureyşliler Mescid-i Haram'a dolmuşlar, Kâbe'nin çevresinde oturmuşlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne yapacağını merakla bekliyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Kureyş cemaati, Ey Mekkeliler, Ne dersiniz? Şimdi hakkınızda benim ne yapacağımı sanırsınız diye sordu. Kureyşliler, Biz senin hayır ve iyilik yapacağını düşünür, Ve sen hayır yapacaksın deriz. Sen, Kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun. Güç ve kudrete kavuştun, bizlere iyi davran dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Benim halimle sizin haliniz, Yusuf aleyhisselamla kardeşlerinin durumu gibi olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi ben de, Bugün size hiçbir başa kakma ve ayıplama yoktur. Allah sizi bağışlasın. Çünkü o merhamet edenlerin en merhametlisidir diyorum. Gidiniz sizler azat ve serbestsiniz buyurdu. Yüce Allah Kureyş müşriklerini Resulü'nün eline düşürmüş, kendisine boyun eğdirmiş, yıllarca müminlere çektirdikleri eziyetlerin intikamını alabilecek kudret bahşetmişken, o rahmet peygamberi onları bu şekilde affetmiş, ve serbest bırakmıştır. Bunun içindir ki Mekkelilere Tuleka Azad edilmişler isme verilmiştir. Bu hal aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın Settarul Uyub yani ayıpları, örtücülük ve kusurları affedicilik sıfatının kulundaki kamil bir tecellisidir. Şair Ziya Paşa Yusuf Aleyhisselam'la kardeşleri arasındaki bu hadiseyi şu şekilde mısralara dökmüştür. Zalimlere bir gün dedirir kudreti mevla. Tahlili lekad aaserakallahu aleyna. Gömleğimi babamın gözlerine sürün. Yusuf aleyhisselam kardeşlerine sabah akşam ziyafet veriyordu. Kardeşleri ise daha önce ona yaptıklarını hatırlayarak onun bu izzet i ikramı karşısında son derece mahcup oluyorlardı. Hazreti Yusuf'a bir adam göndererek dediler ki.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 Onlar da, ''Vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın.'' dediler. Yusuf 94-95 Hz. Yakup'un gözlerinin açılması Fakat müjdeci gelip de gömleği onun yüzüne koyar koymaz, derhal eskisi gibi görmeye başladı. O zaman Yakup, ''Ben size...'' ''Sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından vahiyle muhakkak biliyorum demedim mi?'' dedi. Yusuf 96 Gömleği getiren bu müjdeci Yahudaydı. Onun, ''Kandı gömleği babama ben götürmüş ve onu kedere boğmuştum. Şimdi de bu gömleği yine ben götüreyim de sevincine sebep olayım.'' diyerek, Mısır'dan Kenan iline kadar büyük bir heyecan içinde, baş açık, yalın ayak yürüdüğü rivayet edilir. Bu gömlek İbrahim aleyhisselam ateşe atılacağı zaman, Cebrail aleyhisselam tarafından cennetten getirilmiş olan gömlekti. Hz. Mevlana Kuddisesi Ruh, yukarıdaki mevzuyla alakalı olarak şöyle buyurur. Yakub'un, Yusuf'un yüzünde gördüğü fevkaladelik, kendine mahsustu. O nuru görmek, Yusuf'un biraderlerine nasip olmamıştı. Kardeşlerinin gönül alemi Yusuf'u hakiki ve çesiyle görmekten ve anlamaktan uzaktı. Yakup, kendi hususiyetlerini Yusuf'ta görünce gönlü ona kaymıştı. Yakup'ta Yusuf'un bir cazibesi vardı. Bundan dolayı Yusuf'un gömleğinin kokusu ona çok uzak bir yerden dahi ulaştı. Gömleği taşıyan kardeşi ise o kokuyu duymaktan mahrumdu. Çünkü Yusuf'un gömleği kardeşinin elinde bir emanetti. Kardeşi gömleği götürüp Hazreti Yakub'a teslim etmekle mükellefti. Yani o gömlek kardeşinin elinde köle tüccarı elinde bulunan mutena bir cariye gibiydi. Köle tüccarının nefsi için değildi, satıcıdan başkasına aitti. Çok alim vardır ki irfandan nasibi yoktur. İlim hafızı olmuştur da Allah'ın Habibi olamamıştır. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğiyle Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin açılması, eşya ile olan teberrük ve istiâneye bir misal niteliğindedir. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Oğulları dediler ki, Ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten günahkar olduk.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 Nitekim onlar için istiğfarı da Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la görüştükleri zamana kadar ertelemiştir. Yakup Aleyhisselam'ın bu tavrını, dua ve istiğfarı daha makbul olduğu bir vakte bıraktığı şeklinde izah edenler de bulunmaktadır. Nitekim Muharib bin Dessar'dan şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bir seher vakti mescide geldiğinde birinin, Allah'ım çağırdın, icabet ettim emrettin itaat ettim işte şu seher vakti beni bağışla dediğini işitti Hazreti Ömer radıyallahu an sese kulak verdi ve sesin Abdullah İbn Mesud radıyallahu an'ten geldiğini anladı Durumu Abdullah'a sorunca şöyle dedi Şüphesiz Yakup aleyhisselam oğullarına sizin için bir müddet sonra istiğfar edeceğim diyerek istiğfarını seher vaktine tehir etmiştir. Nitekim Allah Teala seherlerde istiğfar edenler ayetiyle böylelerini met eder. Bu rivayette de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Rabbimiz her gece dünya semasına iner ve tevbe eden yok mu onun tevbesini kabul edeyim. İsteyen yok mu ona istediğini vereyim. İstiğfar eden yok mu onu bağışlayayım diye nida eder. Diğer bir hadis-i şerifte ise, Hz. Yakup oğulları için istiğfar etmeyi cuma gecesine tehir etmiştir. Buyurulmaktadır.